Tehlil Hatmi Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Rasulüdür. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Rasulüdür. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Rasulüdür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Hamd Allah'a aittir. Allah'ım, Rabbimiz, ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur. Sen işiten ve bilensin. Bizi bağışla ey Mevlamız! Sen çok bağışlayan, çok merhametlisin. Bizi doğruya ilet. Hakka, kurtuluşa, dost doğru yola ulaştır. Büyük tehlil hatminin bereketi, Yüce Rasûlün ve Habibin hürmetine kabul et Ya Rabbi. Bizi bağışla ey Kerim, bizi bağışla ey Rahim, günahlarımızı fazlı kereminle affet. Ey cömertlerin en cömerdi ve merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, La ilahe illallah'ın rahatlığıyla bizi huzura kavuştur. Kalplerimizi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla aydınlat. Allah'ım, bize La ilahe illallah'ın manasını öğret. Bizi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uydur. Allah'ım, bize La ilahe illallah'ın anlamına yürekten bağlı kalmayı kolaylaştır. Bizi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle cennete sok. Allah'ım, bizi La İlahe İllallah'ın ziynetiyle süsle. Bizi efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yakınına yerleştir. Allah'ım. Bizi la ilahe illallah'ın üstünlüğüyle şereflendir. Bizi efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında topla. Allah'ım. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine son nefesimizde bizi la ilahe illallah kelimesi tevhidiyle rızıklandır. Allah'ım. La ilahe illallah'ın hürmetine bizleri cehennemden azadet babalarımızı, annelerimizi, kız ve erkek kardeşlerimizi, hocalarımızı, şeyhlerimizi, şeyhlerimizin şeyhlerini la ilahe illallah'ın büyüklüğü hürmetine cehennemden azadet. Allah'ım, hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Memleketimizi ve diğer Müslüman memleketlerini afetlerden, belalardan ve cezalardan La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah'ın hükümranlığıyla koru. Allah'ım, okuduklarımızın sevabını ve tehlilerimizin nurunu kendi ihsan ve fazlınla kabul ettikten sonra, ruhumuzun ruhu, Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, bütün peygamberler ve rasullerin ruhuna, onun ve bütün peygamberlerin ailelerinin ve arkadaşlarının, Allah onlardan razı olsun, Ruhlarına, babalarımızın, annelerimizin, kız ve erkek kardeşlerimizin, hocalarımızın, şeyhlerimizin, bütün mümin erkek ve mümin kadınların hepsinin ruhlarına. Özellikle merhum, mağfur ve o bağışlayıcı Rabbin rahmetine muhtaç, filan oğlu filanların ruhlarına ulaştır. Allah'ım, onun ruhuna ve bütün akrabalarımızın, babalarımızın, annelerimizin. Kız ve erkek kardeşlerimizin ruhlarına rahatlık ve esenlik ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Tehlil hatmi hürmetine ve Kur'an-ı Kerim hürmetine ey Allah'ım! Allah'ım! Bizim ve onların günahlarını bağışla. Ayıplarımızı ve onların ayıplarını ört. Kabirlerimizi ve onların kabirlerini genişlet. Bizi ve bütün ümmeti Muhammed'e affet. Lütfun, keremin ve habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Safat Suresi 180 ila 182. ayetler